Günler Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin hazırlayıp sunduğu Tohumdan Hasata Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Ben Zeynep Çelen, Buğday Derneği'nden. Bugün çok gündemdeki bir konuyu konuşuyor olacağız. Şu anda telefon hattımda bir konuğum var. WW Doğa Koruma Müdürü Sayın Buket Bahar Durmaz Divrak. Bahar Hanım, Buket Hanım pardon. Merhabalar, Nasılsınız? günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Şimdi tutunuz bir yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan katıldığınız için teşekkür ederim. Umarım orası burası kadar soğuk değildir. Öyle görünüyor. <gülüyor> Öyle mi görünüyor peki? Evet. Ee, şimdi size sormak istiyorum bu e, aslında önce biz siz kendinizi tanıtabilirseniz, sonra da e, bu tabiat koruma kanunun tasarısını konuşalım. Tabi e, ben bu ket baharı bırak e, şu anda bu telefon bağlantısını Türkiye'nin dört bir yanından bize destek veren ve yüz, yüz tane ulusal yerel sivil toplum kuruluşundan oluşan tabiat kanunu izleme girişimi adına konuşuyorum. Bu girişimin sekreter Ama aynı zamanda da sizin de açılışta söylediğiniz gibi WWF Türkiye Doğal Hayat Koruma Vakfı'nda doğal koruma müdürü olarak çalışıyorum. Peki bu tabiat koruma kanunu tasarısı bu bir süredir bekleyen bir şey zaten sanırım ama biraz bahsedebilir misiniz içeriğini Hı -hı. ve yani hani hani Eskiden neydi ve şimdi niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor falan. Zaten bütün Tabii. program bitecek <gülüyor> onu anlatınca. <gülüyor> tamam. Tamam. Ee, güzelce ve hızlıca herkesin anlayabileceği bir şekilde toparlamaya çalışayım. Çünkü bu 10 yıla yayılmış bir süreçten evet, bahsediyoruz evet. aslında. Ee, Türkiye'de doğa koruma konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, bakanlıklardaki bürokratlar, bu konudaki akademisyenler, bu konuyu biraz bilen herkes... Uzunca bir süredir e, Türkiye'deki mevzuatın uluslararası standartlarda olması gerektiği, daha katılımcı, daha yenilikçi, taraf olduğumuz sözleşmelerin gereklerini e, yerine getiren e, ve böyle parça parça değil ama böyle çerçeve güzel bir doğa koruma kanunumuz olsun keşke diye uzun yıllardır söylediği bir konuydu. Bu kapsamda 2003 yılında e, GEF, destekli GEF projesi diye bilinen bir e, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynak yönetimi projesi başladı ve o zaman da bu e, bir çerçeve kanun ...hazırlıkları için çeşitli çalıştaylar, toplantılar yapıldı. Ee, bizim gibi bu konuda çalışan örgütler, kurumlar, akademisyenler e, katıldılar, katkı verdiler... ...ve bir taslak kanun ortaya çıktı. 2004 sonunaydı sanırsam. Ee, ama aradan zaman geçti. Bu kanun yasalaşmadı, raflara kaldırıldı. Ee, ve biz dönem dönem bu konuda çalışan kişiler bakanlığımıza sorduk... ...bu kanun nerede, neden çıkmıyor Hazırlamıştık beraber bir taslak hadi tekrar çalışalım bitirelim diye. Ama bu uykudaydı bir süredir. Sonra 2010 yılında tekrar bir günde öğrendik ki Büyük Millet Meclisi'ne tabiatı ve biyolojik kişiliği koruma kanunu tasarısı adı altında bir kanun sevk edildi. Ee, bir, tabii ki incelediğimizde kanunu gördük ki 2003-2004'te katkı verdiğimiz metin değil. Başka bir metin. Ee, koruma vurgusu son derece zayıf. Bu süreçte bakanlık çeşitli değişiklikler yapmış ama konunun tarafları bir haber derken o meclis süreci başladı. Arada tabii ki genel seçimler olduğu o yasaya kısmen işte çevre komisyonunda bu tabiat kanunu izleme girişimi diye bugün adına konuştuğum bu girişim çeşitli katkılar vermeye çalıştığı kısıtlı zamanlarda da olsa vesaire Derken tasarı gitti, geldi, gitti, geldi. Farklı versiyonlar çıktı karşımıza. Ama en son bizim öğrendiğimiz şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşme sırasını bekleyen bir hafta 10 gün gibi en geç bir süre içerisinde oylanıp meclisten yasalar araştırarak çıkacak bir kanundan bahsediyoruz. <gülüyor> Bu kanunun bizim için en sakıncalı kısımlarını birazdan aktarırım ama en baştaki en temel eleştirimiz Bizim 2003-2004 yılında katkı verdiğimiz metin böyle bir metin değildi. Aradan geçen zamanda bu çok değişik bir, e, tanınmayacak bir hale gelmiş tabiri caizse. E, dolayısıyla bunun hazırlık süreci katılımcı değildi. Peki e, bu 2003-2004'te sizin özellikle istediğiniz ve vurgu yaptığınız şeyler neydi? Yani değişiklikler bir kere taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler işte uluslararası biyolojik kişilik sözleşmesi, Ramsar sözleşmesi e, Bern sözleşmesi vesaire gibi e, tür türlü habitatları ilgilendiren doğa ile ilgili e, sözleşmeleri yakalayan onların gereklerini hayata geçirmemizi sağlayan unsurlar vardı. E, hı hı. Onun dışında katılımcılığı yani bir, bir alanın ya da bir türün korunmasında yönetiminde planlanmasında izleme ve denetlenmesinde yöre halkının e, sivil toplum akademinin yani kamu ve kamu dışı paydaşların çok yakın bir şekilde içinde olabileceği e, çeşitli mekanizmaların tarif edilmesini öneriyorduk. <gülüyor> e, dolayısıyla bugün karşımıza çıkan e, tasarı bunları maalesef yansıtmıyor. İsterseniz biraz da içeriğinden bahsedeyim. Yani biz Endişe duyduğumuz bu haliyle çıkmamalı dediğimiz kanunda neler var tamam. e, diye bir kere kanunun genel ruhunda koruma vurgusu son derece zayıf ve yetersiz Onun yerine kullanmaya yönelik düzenlemeler ya. ağırlıkta olduğu görünüyor Yani böyle sektörel kullanım, yatırım, kalkınma, koruma kullanma dengesi bunlar hep anahtar kelimeler sıkça geçen hmm. e, kanun içerisinde ama bu bir çerçeve kanunu, düşünsenize Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa bizim bir çerçeve doğa koruma kanunumuz olacak. Yıllardır özlemle bekliyoruz ve böyle kanunlar da bir günden bir güne rahatlıkla çıkmıyor. Yani 10 yıldan bahsediyorum şu anda. Belki bu kanun bizim gelecek 20-30 yıl temel kanunumuz olacak. Böyle bir kanunun şu anda Türkiye'nin doğasına yönelik tehditleri, çatışmaları, örneğin madencilik, kentleşme, enerji gibi, turizm gibi belli baskıları e, bertaraf edecek, e, onları gidebilecek, giderebilecek bir vizyona, bir vurguya, koruma nosyonuna sahip olması gerekirken biz bunun tam tersini görüyoruz. Diğer taraftan e, birçok belirleyici madde, kritik bazı şeyler e, kanunda yer almıyor, bunlar ileride yönetmelikle hazırlanacaktır diye geçiyor. Bu bir kanun, çerçeve kanun elbette 150 maddeden oluşmaz. Daha özet, daha prensipleri belirten şeyler ama bazı kritik şeyleri de yasaya açtığımızda görmemiz gerekir. Hı -hı. Diğer taraftan Türkiye'deki doğa koruma mevzuatının en önemli parçalarından birisi Milli Parklar Kanunu ve doğal sitlerdir biliyorsunuz. Hı -hı. Türkiye'de 1272 tane doğal sit alanı var. Bu kanunla birlikte koruma statüleri yeniden değerlendiriliyor ve doğal sit gibi bir kavram ortadan kalkıyor. Dolayısıyla çok net bir sorumuz var. 1272 adet doğal sit alanı mevcuttaki ne olacak? Nasıl bir statüye kavuşacak? Buna kim karar verecek? Hangi kriterler ışığında yeniden değerlendirecek? bunları bilmiyoruz. Ha bunlar belirtilmiyor yani bir de. Bu, bu detay da belirtilmiyor. Evet. Hı hı. Hani bakanlık tarafından bir ekip tarafından yeniden değerlendirilecektir vesaire ama düşünebiliyor musunuz Türkiye'nin bugün kıyıları birçok bakir kalabilmiş doğal alanı bu doğal statüsü sayesinde Bugünlere kadar aktarılabildi. Hani bu statünün e, artısı, eksisi, e, başka bir forma kazandırıp kazanmayacağı ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Ama bu yeniden değerlendirme meselesinde izlenecek kriterler, esas alınacak bilimsel yaklaşım, burada e, kamu dışı paydaşların nasıl bir rolü olduğu, ne derece dahil olabileceğimiz bunların hiçbirisi belli değil. Aynı şekilde Milli Parklar Kanunu da, bu kanun meclisten çıkarsa yürürlükten kalkıyor. Türkiye'de şu anda 40 tane milli parkımız var ve bizim doğa korumada özellikle son dönemde hidroelektrik santraller, taş ocakları, maden ocakları gibi konularda e, hukuki süreçlerde milli parklar kanunu çok önemli bir dayanak. Bir anda bu kanundan e, mahrum kalacağız, yoksun kalacağız. Onun yerine gelen de maalesef güçlü bir koruma olmayacak. Başka mesele bizim çok altını çizdiğimiz üstün kamu yararı meselesi. Kanunun 8. maddesi diyor ki e, ekolojik etki değerlendirmesi olumsuz çıksa dahi bir alanda üstün kamu yararı varsa e, orada çeşitli yatırımlar bakanlık izniyle yapılır. Şimdi üstün kamu yararı dediğiniz şey nedir? Bunu kim karar verir? Hangi kamu? Kime göre üstün? Kimin yararı? Bunlar çok kritik sorular. Bunu kim karar verecek? Yani Hangi pik kriterler? piknik alanı veya işte ne bileyim bir sürü şey çevrilebilir aslında gibi yani geliyor hani değil mi? Yani şöyle yorumlayalım. Burada niyet okumuyoruz. Türkiye'de son dönemlerde olanları ve Türkiye'nin çevresinde karşı karşıya olduğu baskıyı düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin bir şekilde elektrik üretmeye ihtiyacı vardır. Evet ama bunu Türkiye'nin yüzde dördünü beşini oluşturan korunan alanlardan mı biz üretmek Istiyoruz. Hı -hı. Hani başka alanımız kalmadı mı e, bunu üretebileceğimiz burada bir kalkınmayla işte korumanın karşı karşıya gelmesi vesaire gibi bir hani bizim artık çok da hani ciddiyetle dinleyip cevap vermediğimiz bir soruyla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Hı -hı. Çok net bir tespitimiz var bizim doğanın yararına olmayan hiçbir faaliyet kamunun yararına olamaz. Hı hı. Bunu, evet. bunu, bunu herkes anlamak durumunda hani Doğanın zararını olan Doğaya zarar veren bir şey zaten Kamuya da bir zarardır Kamuya bir zarar olarak dönecektir Kamu dediğiniz siz, ben, sokaktaki insan çocuğumuz, gelecek kuşaklar Herkes Dolayısıyla hani bunun e, Çok e, önemli olduğunu düşünüyoruz Dahası Üstün kamu yararı konusunda kanunun gerekçesine bakmak lazım. Çünkü kanunlar hazırlanırken gerekçeli birlikte de okunması gerekiyor. Yani bir madde yazıyorsunuz ama bu maddede altında yatan neden, yola çıkış noktası nedir diye. Ve aynen şöyle yazıyor, size okuyorum. Hı hı. Stratejik ve ülke kalkınması için büyük öneme sahip ve üstün kamu yararı açısından önemli görülen faaliyetlerin mutlak koruma gerektiren alan sınırları dahilinde kalması halinde. Belirli şartlara bağlı olarak işletilmeler, imkan sağlanması bir gerekliliktir. <gülüyor> Şimdi bakar mısınız kullanılan kelimeleri? Stratejik, ülke kalkınması için büyük öneme sahip, üstün kamu yararı görülen. Bunun içerisinde her şeyi sokabiliriz. Bir evet. maden ocağı, bir enerji tesisi, bir otoyol, bir sanayi tesisi, bir havaalanı. Bunların hepsi stratejiktir, ülke kalkınması için önem arz edebilir. Şimdi burada bu bir tabiatı koruma kanunudur. Maden kanunu madencilerin çıkarlarını düşünüyor olabilir. Turizm teşvik kanunu turizmin nasıl geliştireceğine yönelmiş bir kanundur, adı üstündedir. Ama bu bir tabiatı koruma kanunudur. Dolayısıyla burada böyle istisnai durumlar, muğlak ifadeler ...kullanılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Ve tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu hakikaten bu meselenin özünü anlatıyor. Doğanın yararına olmayan hiçbir faaliyet... ...kamunun yararına olamaz. Evet. O zaman tabiatı koruma kanunu değil de tabiatı kullanma kanunu tasarısına dönüşmüş. Biraz ki, bir, öyle bir e, algımız var açıkçası. Algı Bunun içinde aslında e, bir, bir araya gelinecek galiba ve şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra da biraz e, şunu konuşalım. Yani bireyler olarak bizler ne yapabiliriz Hı -hı. ve sizce bir şeyler değişecek gibi gözüküyor mu? E, bunları konuşalım. Buket Bahar Durmaz Divrak'la birlikte e, tabiatı koruma kanunu... E, Kanun tasarısını konuşuyoruz. Müzik arasından sonra geri geleceğiz. Oh, oh, oh, oh saudade, saudade, tão grande, saudade que eu sinto do clube das paz dos tesoura na rua refletas de lá. Bate de pombo, são maracatus retardados Chegam na cidade cansados Com seus estandartes no ar oh, oh, oh, oh, Saudade Saudade tão grande Saudade que eu sinto do clube Das partes dos vassouras Passa e está traçando Na rua é de lá de pombo, são maracatus retardados Chegam na cidade cansados Com seus estandartes no ar Não adianta se o Recife fiscal A saudade é tão grande que eu até me embaraço. Parece que eu vejo o do Cebola no passo, arondo, fatia colasso, o está perto de mim. Parece que eu vejo do Cebola no passo, arondo, fatia colasso, o está perto de mim. Saudade que eu sinto do Clube das Paz dos Vassouras para atração do Tesoura Na rua é repleta de lá Batidas de pombo, somaracatus Retardados, cheio da cidade Cansados, com seus estandartes no ar oh, oh, oh, oh, saudade Saudade tão grande Saudade que eu sinto do Clube das Paz dos Vassouras Passista do Tesoura Na rua repleta de lá Patridades de bambu um são maracatus retardados e Chegando na cidade cansados com seus estandartes no ar Não adianta se o Recife está longe E a saudade é tão grande que eu até me embaraço Parece que eu vejo Valfredo, cebola no passo Aroldo, fatia, colasso, o Recife está perto de mim Parece que eu vejo Valfredo, cebola do no passo do fatia, colasso, o Recife está perto de mim oh, oh, oh. que eu sinto do clube das paz dos vassouras pode estar traçando tesoura na rua repleta de lá Batidas de bambus no maracatu já tardado e chega da cidade cansados com seus estandartes no ar Cife adlı bir gruptan bir parça dinledik. Buket Bahar Durmaz Divrak'la birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Tabiatı Koruma Kanun Tasarısı. Ee, Ankara'dan kendisi katılıyor WWF Doğa Koruma e, Müdürü. E, şimdi size şunu sormak istiyorum yani daha önce de sormuştum aslında da e, bu tasarının hani uygun olmadığını çok güzel anlattınız hangi açılardan olduğunu olmadığını ama e, bireyler olarak biz bir şey yapabilir miyiz bu konuda çünkü bir sürü STK bir araya gelip zaten bir e, e, eylem oluşturuyorlar e, dile getiriyorlar e, isteklerini ve kabul etmiyoruz diyorlar. Peki şu anda dinleyiciler ne yapabilir? Evet aslında bu da bütün bu anlattığım tabiat kanunu izleme girişimin iki buçuk yıldır devam eden mücadelesi işin bürokrasi meclis ayağının <gülüyor> kamuoyu ayağı kısmı ve çok çok önemli. Biz bir haftayı belki bir gün iki gün geçti yani yedi sekiz gün önce change.org üstünden tabiat kanunu için bir imza kampanyası başlattık. Daha doğrusu girişim çalışmalarımıza destek vermek üzere Sevgili Nasuh Mahruki başlattı. Bir hafta gibi kısa bir sürede şu anda imza sayımız 30 bine ulaşmış durumda. Ve biz olabildiğince fazla imzayı toplayıp başbakanımıza sesimizi duyurmak istiyoruz. Burada çok net bir durum var. Türkiye'nin doğası için, Anadolu için, gelecek nesillerin, sağlıklı bir çevrede yaşaması için, insan dışındaki varlıklara yaşam hakkı tanımak için yıllardır çalışan yüz adet sivil toplum kuruluşu ve on binlerce insan bu kanundan endişe duyuyor. İdeal bir demokratisi sürecinde, bir yasama sürecinde konunun bütün taraflarının dinlenmesi, görüşlerinin, katkılarının alınması, endişelerinin giderilmesi lazım. Bu hepimizin kanunu olacak. Dolayısıyla otuz bin kişi, on binlerce insan, Yüz tane sivil toplum kuruluşunun sesini Sayın Başbakanımızın duymasını istiyoruz. Kendisinden bir randevu talebimiz oldu. Ve e, haber geleceğini umuyoruz. E, ve bütün bizi dinleyen herkesin en başta change.org.tabiatkanunu adresinden imza kampanyamıza bir imza vermesini bekliyoruz. E, bir haftadır, on gündür yaklaşık doğa için ses ver temasıyla... Twitter'da, Facebook'ta, sosyal medyada e, çok ciddi bir hareketlilik var. Bütün bu e, yasa konusunda endişe duyan herkes, yurttaşlar bir şekilde bu süreçte sesini çıkarıyor, tepkisini koyuyor. Olabildiğince bunu yayın. Sahip çıkın, meclis sürecini bir yurttaş olarak izlemek herkesin hakkı, yasama sürecini e, takip edin meclis sayfasından. Bizler de zaten her zaman kamuoyuna bu anlamda bilgi vermeye devam ediyor olacağız. Hangi gün oylanacak, hangi gün genel kurulda görüşülecek. O gün bir vatandaş olarak, bir yurttaş olarak gidip o süreci izleyin, takip edin, e, tarihe not düşün, tanıklık edin. Ee, ve bunun bundan sonraki aşaması da var. Yani bir şekilde Cumhurbaşkanı'na gidecek, belki ondan sonra anayasa mahkemesi süreci olacak bilemiyoruz nasıl bir süreçte olacak. Ama biz e, on binlerce insan bu kanunun bu haliyle geçmemesi gerektiğini ve her zaman katkı vermeye hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bizim amacımız üzüm yemek, bu süreci sürüncemede bıraktırmak, böyle bir kanunun çıkmasını engellemek asla değil. Bütün uzmanlığımızla, bütün enerjimizle, bütün samimiyetimizle katkı verip, çok güzel çok bize yakışır ikme sinenle gerçekten korumayı hedefleyen bir kanun çıkarmaya hazırız gece gündüz çalışmaya da hazırız O yüzden e, Lütfen hep farkında olalım e, algılarımızı açık tutalım takip edelim e, imza kampanyamıza destek verelim ve sosyal medyadan e, bir şekilde e, bu konunun yayılması kamuoyu farkındalığı oluşması için de herkes paylaşımlarını çağrılarını yapmaya devam etsin diyebilirim bir de sanırım 24 Şubat pazar günü saat 12'de İstanbul'da Galatasaray Lisesi önünde toplanılıyor bu tasarıya karşı çıkmak için. Evet bu sanırım yeşil ve sol evet, partisinin evet. bir eylemi eş zamanlı olarak Türkiye'nin farklı şehirlerinde de planlanıyor. E, tabii ki bizim bu ortak amaç ve siyasi partiler ya da farklı girişimler, tımot gibi farklı örgütler yapılar, demokratik kitle örgütleri bu kanuna sesini çıkarmak e, için çeşitli eylemler yapacaktır, yapıyor. E, siz de iyi hatırlattınız. Yeşillerin hani, eylemi de bu pazar günü. Biz de hı hı. girişim olarak benzer şeyler e, tasarlıyoruz, planlıyoruz. Sonuçta bütün bu çabalar ortak bir noktaya gidiyor. Daha iyi bir kanun çıkarmak için bu kanunu şu anda durduralım. Evet. Ee, Peki çok acaba... kısa kısa bir şey daha sormak istiyorum Yani şu anda ne, na, ne yapılıyor Yani nasıl korunuyor tabiat Sonuçta hani bu kanun yokken ne yapılıyordu Onu da bir, birazcık bahsedebilirseniz Tabii Türkiye'deki doğa koruma ile ilgili yasalar e, birçok aslında Bir kere uluslararası sözleşmeler var taraf olduğumuz Ramsar Sözleşmesi, Biyolojik İşlik Sözleşmesi Başta olmak üzere birçoğu Onun dışında e, Milli Parklar Kanunumuz var şu anda doğal sitlerle ilgili mevzuatın olduğu kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu var. sulak kalanların yönetmeli korunması yönetmeliği var. Orman kanunu var. Farklı farklı birçok yönetmelik kanun var. Ama dediğim gibi bunun yola çıkış noktası bütüncül bir e, kanun elde etmek. Onun dışında da ikinci bir önemli ayakta Avrupa Birliği mevzuatına uyum. Dolayısıyla e, bu iki e, açıdan, e, bu iki gerekçeyle yola çıkılmış, daha etkin, daha sistematik, daha e, katılımcı bir yönetim yaklaşımı benimsemek, bir e, altlık oluşturmak istenmişti. Hı -hı. E, ama dediğim gibi özellikle de kanunun içerisinde mesela o bahsettiğim üstün kamu araştırma dışında başka ifadelerde, başka eksiklikler de var. Bunu da e, az önceki kısımda eksik kaldı. E, Söyleyin, vaktimiz yani, var birazcık da. Alta evet. Birliği'ne uyum için hazırlandığı söylenen bir yasanın içerisinde bir yurttaş olarak görmeyi e, görmek durumunda olduğumuz net bir biçimde en temel şey katılımcılık mekanizmalarıdır. Çünkü yani e, demokratik bir süreçte e, yasa yapım sürecine katılmak ayrıdır ama o yasanın uygulanması sürecinde de kamu dışı paydaşların her zaman bir söz hakkı olmalıdır. Şimdi bu kanunu açıp bakın. E, katılımcılık adı altında Yukarıdan aşağıya bilgi verme, bilgilendirme şeklinde bir yaklaşım olduğunu görüyorsunuz. Yani gerçekten bizlerin o sürece katılımını sağlayacak hiçbir mekanizma, hiçbir kapı, kanal yok maalesef. Dolayısıyla bu da çok önemli bir eksiklik. Hı hı. E, ve hani bütün bunların hepsini değerlendirdiğimizde daha iyisini ve daha e, idealini yapacakken neden böyle bir kanla razı olalım biz Türkiye'nin doğası için çalışan 100 örgüt, ve Anadolu'yu seven on binlerce insan hani bu durumu e, bir şekilde e, kabul etmiyoruz sesimizi çıkarıyoruz ve e, katkı vermeyi de hazır olduğumuzu hep söylüyoruz. O zaman biz de <gülüyor> bireyler olarak change.org'dan tabiat e, kanunu mi Hı -hı. E, girip oradan e, Katılabiliriz bu eyleme veya evet. Cumart pazar günü saat 12'de Gazeteli sesi önünde Hı -hı. toplanabiliriz ya da genel olarak birbirimize haber verip hani sürekli sizden bilgi almak üzere evet. Buğday evet. Derneği de bu girişimin içinde Buğday Derneği evet Buday, Derne evet, Buday Derneği'nin web sitesinde de zaten biz ya da Açık Radyo'da da bu şekilde gelişmeleri bildiriyor olacağız e, Facebook'taki sayfamızı da herkesin beğenmesini ve oradan gelişmeleri takip etmesini istiyoruz. Facebook'ta Doğa için Ses verdiği aradığınızda Tabiat Kanunu izleme girişiminin sayfası çıkıyor. Yine Twitter adresimiz Tabiat Kanunu. Bütün gelişmeleri oradan takip edebilir herkes. Ve WordPress üstünden Tabiat Kanunu izleme girişimi adı altında bir sayfamız da var. Onun dışında bu girişime üye olan örgütlere üye ise onların destekçileri ise bizi dinleyenler herhangi bir sivil toplum kuruluşuna. Ee, bu farkındalığı, bu bilgi akışını o sivil toplum kuruluşları üstünden de her zaman sağlayabilirler. Tamam. Peki çok teşekkürler Buket ben Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Katıldığınız için Ankara'dan biliyorum. Buket Bahar Durmaz Divrak'la birlikteydik. Ee, tabiat koruma kanun tasarısını konuştuk. Aslında tabiatı kullanma kanunu gibi olduğunu anlattı. Dolayısıyla da Change.org'dan e, bu eyleme katılabilirsiniz. Veya Cuma, e, Pazar günü Galatasaray Lisesi önünde... Saat 12'de önüne gelebilirsiniz ee, küçük hatırlatmalarımı yapmak istiyorum bitirmeden önce bugün Bakırköy'de Yarın Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde Pazar gününde Kartal'da Ekolojik pazarlar e, Sizleri bekliyor olacak e, Şişli'ye özellikle yeni üreticiler De geliyor ve mevsimin tüm sebzeleri Meyveleri aynı zamanda da Artık evinizin ihtiyacı olan her şey e, Temizlik ürünlerinden Tutun e, Kıyafet yani bebek kıyafetine kadar Her şey e, mevcut Onun haricinde 3 Mart'ta Rantalya e, olacak ve bunun için Buğday destekçisi olmak ister Derseniz, e, Buday Derneği ile iletişime geçebilirsiniz. E, aynı zamanda Antalya'da o, o 3 Mart da şey olacak, iki tane söyleşi de yapılacak tohumlarla ilgili. Bunun haricinde son bir anons. Buğday Derneği'nin ajandası çıktı. Yani beş yıl aradan sonra, çünkü eskiden her yıl yapardık ajanda. Beş yıl aradan sonra ilk kez 2013 ajandasını çıkarttık. Bunu ekolojik pazarlardan temin edebilirsiniz. Eğer Buğday Derneği üyesiyseniz de bu hafta ya da gelecek hafta kapınızda olacak buğday ajandası Aynı zamanda üyelere her 4, 3 ayda bir bir bülten gönderiyoruz ekolojik yaşamla ilgili. Ekolojik yaşam aşşıysanız eğer sizi de buğday derneğine bekliyoruz. O zaman gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. İyi günler. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday ekibi.